Kendisiyle alay etmekte oldukları azap onları kuşatacaktır. Ayetteki ümmet müddet manasındadır. 9. Ayet Andolsun ki biz, insana tarafımızdan bir rahmet, sağlık ve servet gibi bir nimet tattırır da, sonra ondan çekip alırsak, muhakkak o, hemen önceki nimetleri unutan, çok ümitsiz ve çok nankör bir kimse olur. 10. Ayet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 Onların cezasını o verecektir. 13. Ayet Yoksa onu, Kur'an'ı kendisi uydurmuş mu diyorlar? De ki, öyleyse siz de uydurulmuş olarak onun benzeri bir sure getirin. Allah'tan başka gücünüzün yettiği kimseleri de yardıma çağırın. Eğer iddianızda doğru kimseler iseniz. 14. Ayet Şayet onlar bu davetinizi kabul etmezlerse,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 ve onda bir eğrilik aramak isterler. Hem onlar ahireti de inkar ederler. Bunlar, İslam'ı küçük düşürmek için çalışır. İslam, insanları geri bırakır, çocukların beyinlerini din ile yıkamayalım, şartlandırmayalım derler. Bu da kalplerindeki inançsızlık ve İslam düşmanlarındandır. 20 ve 21. Ayetler Onlar,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 bana katından bir rahmet peygamberlik vermiş size de bu gizli bırakılmışsa siz ondan hoşlanmadığınız halde biz sizi onu kabule zorlayabilir miyiz? Asla. 29. ayet Ey kavmim tebliğimden dolayı sizden bir mal istemiyorum. Benim mükafatım Allah'tan başkasına ait değildir ve siz aşağı görünüyorsunuz diye ben inananları kovacak değilim. Çünkü onlar Rablerine kavuşacaklardır. Fakat ben sizi cahillik eden bir topluluk olarak görüyorum. Otuzuncu ayet Ey kamin ben onları kovarsam Allah'a karşı bana kim yardım eder? Hiç düşünmez misiniz? 31 ayet Ben size Allah'ın hazineleri benim yanımdadır demiyorum. Ben kendiliğimden gaybı da bilmem. Doğrusu ben bir meleğim de demiyorum.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 Üstelik bizimle mücadelende çok ileri gittin. Şayet doğru söyleyenlerden isen, Haydi bizi tehdit ettiğin o acıklı azabı bize getir. 33. Ayet Nuh, onu size dilerse ancak Allah getirir. Onu aciz bırakacak değilsiniz. 34. Ayet Eğer Allah sizi bu asi halinizden dolayı sapıklıkta bırakmak isterse,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 zaten beraberinde bulunan az sayıdaki kimseden başkası iman etmemişti. Elmalılı tefsirinde, ayet-i kerimede tandırın kaynamasından söz edilmesi nedeniyle, Hz. Nuh'un gemisi hakkında, bunun sıradan yelkenli bir gemi değil, buharlı bir gemi olduğunu akla getirmektedir, demektedir. Üç zevcesiyle evlatları ham, sam, yafes ve onların çocukları, biri de asi olup boğulan yam,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 Nuh Rabbine şöyle seslendi Ey Rabbim Benim oğlum da elbette Benim ailemdendir Elbette ki senin ailemi Kurtarma vaadin haktır Ve sen hakimlerin hakimisin 46. ayet Allah buyurdu ki Ey Nuh O oğlun inanmayıp asi olduğundan Senin ailenden Değildir Doğrusu onun yaptığı iyi bir iş değildir O halde bilgin olmayan şeyi benden isteme. Doğrusu ben sana cahillerden olmamanı öğütlerim. Ayet-i Kerime'de görülüyor ki, evlat bile olsa, yakın akrabalar Allah'a ve ondan gelen vahye inanmıyorlarsa, artık aileden sayılmaz. Nitekim, Bedir gazvesinde birçok sahabi, İslam'ın ve Müslümanların karşısına dikilen babaları, oğulları ve yakınlarıyla savaşmışlardır. 47. Ayet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 iftira etmekten başka bir şey yapmıyorsunuz. 51. Ayet Ey kavmim! Sizi uyarmam Allah için olup, bundan dolayı sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim mükafatım ancak beni yaradana aittir. Hala hakikati anlamayacak mısınız? 52. Ayet Ey milletim! Rabbinizden bağışlanma dileyin, sonra ona tevbe edin, ona yönelin ki,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 56. Ayet Şüphesiz ben, benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a güvenip dayandım. Hiçbir canlı yoktur ki, O, O'nun alnından tutmuş, O'nun hükmü ve denetimine almış olmasın. Şüphesiz benim Rabbim, dosdoğru bir yol üzeredir. O, adildir, hüküm ve tasarrufunda hakkaniyet üzeredir, kimseye zulüm ve haksızlık etmez. 57. Ayet Yüz çevirseniz bile artık ben, kendisiyle görevli gönderildiğim şeyi size tebliğ ettim. Rabbim sizin dışınızda bir kavmi yerinize getirir, siz de ona hiçbir şeyle zarar veremezsiniz. Rabbim her şeyi koruyup gözetendir. 58. Ayet Helak emrimiz gelince Hudu ve beraberindeki iman edenleri tarafımızdan büyük bir merhamet eseri olarak helak olmaktan kurtardık.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 Şüphesiz senin Rabbin Çok kuvvetlidir Mutlak galiptir 67. ayet O zalim inkarcıları ise Korkunç bir ses yakalayıverdi de Yurtlarında çöke kaldılar 68. ayet Sanki orada hiç yaşamamış gibi oldular Haberiniz olsun ki Semud kavmi Rabblerine nankörlük ettiler Kafir oldular Bilin ki Semud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 İbrahim'in karısı Sara ayakta iken onların melek olup kendi kavmine gelmediğini duyunca sevincinden hafif güldü. Biz ona da o meleklere, İshak'ı, İshak'ın ardından da torunu Yakub'u müjdeledik. Hz. İsmail ise Hz. İshak'tan 13 sene önce hanımı Hacer'den doğmuştu. 72. Ayet İbrahim'in karısı, vay başıma gelenler,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 Yine de hile yaparsanız, ben sizin üzerinize bir bekçi ve azaptan koruyucu değilim. 87. Ayet Dediler ki, Ey şu ayıp, atalarımızın taptıkları şeylerden veya mallarımızdan istediğimiz gibi harcamaktan vazgeçmemizi senin namazın mı emrediyor? Halbuki sen, elbet yumuşak huylu, aklı başında bir adamsın. Müşrikler, yani Allah'ın varlığını inkar etmeyip de gönüllerini putlar ve putlaştırılanların sevgisiyle dolduranlar, namaz kılanlara daima alaylı yaklaşmışlar, onları hor görmüşler, işkence yapmışlar ve onlara çeşitli isimler vermişlerdir. Halbuki onları put sevgisinden ve puta tapmaktan alıkoyan onların namazı değil, namazın sahibi Allah'tı. Allah'a gereği gibi inanmadıkları için Hz. Şuayb'a bu suçlamayı yapmışlardır. Batıl dinliler, peygambere ve Allah'ın dinini yaşamak isteyenlere eziyet, baskı ve işkence yapmışlardır. 88. Ayet Şu Şuayb dedi ki, Ey kavmim, ya ben Rabbimden bir delil ile gelmiş isem ve o kendinden bana güzel bir rızık, helal kazanç lütfetmişse, bu durumda ona hiyanet edebilir miyim? Size yasak ettiğim şeyleri kendim yaparak size aykırı davranmak da istemiyorum. Sadece gücüm yettiğince sizi düzeltmek istiyorum. Başarım ancak Allah'ın yardımı iledir. Ancak O'na güvenip dayandım ve yalnız O'na yönelirim. Çünkü helal kazanç her türlü hileden uzak olup, Hakk'a sebaatta, salih amel ve takvada, güzel ibadette, temiz toplum oluşmasında çok önemlidir. Hiçbir kanunun ve kanun adamının ulaşamadığı yerde bile Allah'ın emrettiği helal kazanç, ve Allah'a karşı sorumluluk duygusu geliştikçe kalbin bozulması ve toplumun kirli kazanç temini önlenecek ve toplum temiz hale gelecektir. Bütün peygamberlerin görev ve amacı budur. 89. Ayet Ey halkım! Bana karşı gelmeniz ve düşmanlığınız sakın sizin başınıza da Nuh kavminin ve Hud kavminin ya da Salih kavminin başlarına gelenin benzeri bir felaketi getirmesin. Lut kavmi sizden pek uzak değildir. 90. Ayet Rabbinizden bağışlanma dileyin, sonra ona tevbe edip yönelin. Şüphesiz ki Rabbim çok merhamet eden, inananları çok sevendir. 91. Ayet Dediler ki, Ey şu ayıp! Söylediğin şeylerden birçoğunu anlamıyoruz ve seni içimizde hakikaten zayıf görüyoruz. Eğer kabilen, İçinde bulunan 5-10 kişi olmasaydı seni kesin taşlayarak öldürürdük. Sen bizden üstünde değilsin. 92. Ayet Şu ayet dedi ki, Ey kavmim! Benim kabirem size göre Allah'tan daha mı üstündür ki, ona ve emrine sırt çevirip onların hatrını sayıyorsunuz? Şüphesiz ki Rabbimin ilmi bütün yaptıklarınızı kuşatıcıdır. İster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 Nihayet azap emrimiz gelince şu aybı ve beraberindeki iman edenleri tarafımızdan bir merhametle kurtardık. Zulmeden inkarcıları korkunç bir ses yakaladı da yurtlarında dizüstü yığılıp kaldılar. 95. Ayet Sanki orada hiç yaşamamış gibi oldular. Haberiniz olsun ki Semud halkının yok olup Allah'ın rahmetinden uzaklaştığı gibi Medyen halkı da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 hiç de isabetli, doğru değildi. Bütün peygamberlerin tevhid mücadelesi, Firavun benzerleri ve ona uyanlarla olmuştur. Firavun, ilahi hükümleri kabul etmeyip, hükümranlığı sayesinde Rabliğini ilan etmiş ve Allah'a rakip bir tavır almıştı. 98. Ayet Kıyamet günü Firavun, kavminin önüne düşer, artık onları suya götürür gibi ateşe götürür. Vardıkları yer,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 Görülecek bir gündür. Ancak müfessirlerin çoğu yukarıdaki manayı tercih etmişlerdir. 104. Ayet Biz onu ancak sayılı bir müddete kadar erteleriz. 105. Ayet O gün gelince hiç kimse onun izni olmadan konuşamaz. Onların kimi bedvah, kimi de mesuttur. 106 ve 107. Ayetler Bedvah olanlar ateştedirler.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 Mesut olanlar ise cennettedirler. Rabbinin dilediği hariç gökler ve yer durdukça hiçbir zaman kesilmeyen bir lütuf olarak orada ebedi kalacaklardır. 109. Ayet Artık onların taptıkları şeylerin onları azaba götürdüğünden şüphen olmasın. Onlar da önceden babalarının taptığı gibi tapıyorlar. Biz de elbette onların azaptan paylarını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 Kur'an hakkında bir tereddüt ve şüphe içindedirler. 111. Ayet Şüphesiz Rabbin her birinin amellerinin karşılığını elbette tam verecektir. Çünkü O, onların yaptıklarından hakkıyla haberi olandır. 112. Ayet O halde sen Resulüm, beraberindeki tevbe edenlerle birlikte sana emredildiği gibi istikamet üzere dost doğru ol, Aşırı gitmeyin, asla ilahi hududun dışına çıkmayın. Çünkü o yaptıklarınızı hakkıyla görendir. Peygamberimiz bu ayetteki yüce Allah'ın emir olunduğun gibi dost doğru ol. Hitabının dehşetini ve etkisini öyle derinden hissetmişti ki bunun üzerine Hüd Suresi saçımı arttı buyurmuştu. Çünkü Allah'ı gerçek anlamıyla tanımak ve bilmek emirlerinin gereğine ve rızasına uymayı tam anlamıyla imalsiz, aşırısız yerine getirmeye bütün benliğiyle özen göstermek demektir. 113. Ayet Zulüm ve haksızlık edenlere de sakın meyletmeyin, güvenip dayanmayın. Sonra size de ateş dokunur. Sizin Allah'tan başka dostunuz yoktur, sonra size yardım da edilmez. Ayet-i Kerime'de geçtiği üzere zulmeden, hakkı, hukuku gözetmeyen zalimlere, Allah'tan başkasının otoritesini kul olmaya zorlayan tağutlara meyletmek, yaptıklarını göz ardı edip onları korumak, aklamak ve desteklemek onlara ortaklık olduğundan cezada aynıdır. 114. Ayet Gündüzün iki tarafında öğle ve de ve gecenin gündüze yakın üç vaktinde, akşam yatsı ve sabahta dosdoğru namaz kıl.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 menfaatleri doğrultusunda ihtilaf etmeye devam edeceklerdir. 119. ayet Ancak Rabbinin rahmetine nail olanlar hariçtir. Zaten Allah onları bunun için irade hürriyeti vererek yaratmıştır. Böylece Rabbinin and olsun ki ben cehennemi tümüyle insan ve cinlerden hak edenlerle dolduracağım sözü gerçekleşecektir.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 teslimiyet göstermesi lazımdır. Yusuf Suresi Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla 1. Ayet Elif, Lam, Ra Bu okunanlar gerçeği açıklayan apaçık kitabın ayetleridir. 2. Ayet Hakikat, biz onu Arapça bir Kur'an olarak indirdik, manasının derinliğine iyice akıl erdiresiniz diye. 3. Ayet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 Babası Yakup dedi ki, ''Ey yavrucuğum, rüyanın kardeşlerine anlatma. Sonra sana bir tuzak kurarlar, şeytana uyup sana kötülük ederler. Çünkü şeytan, insan için apaçık bir düşmandır.'' Onlar, rüyanı yorumlayarak on bir yıldızın kendilerine, güneşin annelerine, ayında babalarına işaret olduğunu anlarlar. Altıncı ayet, ''Rabbin seni böylece rüyandaki gibi seçecek.''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 İlahi kitapların ve peygamberlerin sünnetlerinin inceliklerini ve hükmünü. 7. Ayet Andolsun ki Yusuf ve kardeşlerinin haberinde sorup ilgilenenlerin alacakları nice ibretler vardır. 8. Ayet Kardeşleri demişlerdi ki Elbette Yusuf ve öz kardeşi Bünyamin babamıza bizden daha sevgilidir. Halbuki biz birbirine bağlı güçlü bir topluluğuz. Doğrusu babamız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 Eğer yapacaksanız böyle yapın, dedi. 11. Ayet Babalarına gelip, Ey babamız, senin için ne mahsuru var ki, Yusuf'u güvenip de bize emanet etmiyorsun. Halbuki biz ona öğüt veren ve ona samimi davranan kimseleriz, dediler. 12. Ayet Yarın onu bizimle beraber kıra gönder de, bol bol yiyip içsin, oynasın. Hiç şüphesiz biz onu,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 Kendilerine onu kurt gelip yemesinden korkarım diye telkinde bulunduğu için onlar da Yusuf'u kurt yedi dediler. 14. Ayet Onlar da andolsun ki biz güçlü bir grup iken onu kurt yerse bu durumda kesinlikle ziyana uğrayan, aciz, işe yaramayan kimseler sayılırız dediler. 15. Ayet Nihayet onu götürüp de kuyunun dibine bırakmaya topluca karar verdikleri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 ona değer verenlerden değildiler. 21. Ayet Onu satın alan Mısırlı Aziz, karısı Züleyha'ya ona yerli yerince bak. Ola ki bize faydası dokunur. Yahut onu evlat ediniriz. Dedi. İşte bu şekilde Yusuf'u o yerde yerleştirdik. Ona rüyaların yorum ilmini öğrettik. Allah dilediğini yapmakta mutlak galiptir. Fakat insanların bilmezler. Mısırlı Aziz'den kasıt, Maliye Bakanı Kıtfir'dir. 22. Ayet Yusuf, erginlik, yiğitlik çağına gelince, ona hüküm, peygamberlik ve ilim verdik. İşte biz, güzel hareket edenleri böyle mükafatlandırırız. Celaleyn tefsirinde 30 veya 33 yaşı, Razi de 33 yaşını kabul etmiştir. 40 yaşıdır diyenler de, 46. surenin 15. ayetini delil göstermişlerdir. Yiğitlik ve kemal olgunluk yaşları için yaşı ve vücudu büyüdüğü halde aklı büyümeyene sefi, yaşı ve vücuduyla beraber akli melekeleri de gelişen olgun kimseye de reşit denir. 23. ayet Yusuf'un evinde bulunduğu kadın onun nefsinden murat almak istedi. Kapıları sımsıkı kapadı ve Yusuf'a ''Haydi gelsene'' dedi. Yusuf da Allah'a sığınırım sana yaklaşmaktan. Doğrusu o kocan benim efendimdir. Bana çok güzel baktı. Ben ise iyiliğe karşı nankörlük edemem. Gerçek şu ki zalimler, nankörler ve zina edenler iflah olmaz dedi. 24. Ayet Hakikaten kadın Süleyha ona niyeti bozmuş, kavuşma planını kurmuştu.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 kocası onun gömleğini arkadan yırtılmış olarak görünce kadına dedi ki hiç şüphesiz bu sizin kadınların bir tuzağından ibarettir. Çünkü sizin tuzağınız büyüktür. 29. ayet Vezir ey Yusuf sen bundan vazgeç. Kimseye söyleme. Züleyha sen de günahının bağışlanmasını dile. Doğrusu sen günah işleyenlerden oldun dedi.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 onun ne olduğunu size haber veririm. Bu, Rabbimin bana öğrettiklerindendir. Doğrusu ben, Allah'a inanmayan ve ahireti inkar eden bir kavmin dinini terk ettim. Bir mucize olarak yemeğin cinsini. Hz. Yusuf, bu soruya cevaptan evvel onları tevhide davet etmiş ve onları kendi doğruluğuna ikna için ilim adamlarından üstün bilgiye sahip olduğunu söylemiş ve gayb haber verme mucizesini göstermiştir. Allah'a inanıp inanmama hususunda insanlar mümin, kafir, münafık ve müşrik durumundadırlar. Mümin, dili ve kalbiyle Allah'a inanıp tam teslimiyet gösterendir. Kafir, inkar edendir. Münafık, gösteriş olan yerlerde veya zor durumlarda diliyle Allah'a inandığını söyleyen, sahtekar, fakat kalbiyle inanmayan işte bundan dolayı da Allah'ın emirlerinin yerine getirilmesine her fırsatta tepki gösterendir. Müşrik ise Allah'ın varlığını kabul eden fakat başka varlıkları ondan önde tutup onlara bağlanandır. 38. Ayet Atalarım İbrahim, İshak ve Yakub'un dinine uydum. Allah'a bir şeyi ortak koşmamız bizim için asla doğru olmaz. Bu tevhid inancı bize ve insanlara Allah'ın bir lütfudur. Fakat insanların çoğu şükretmezler. 39. Ayet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 Diğeri ise suçlu bulunup asılıp başından kuşlar yiyecek. Hakkında fetva ve bilgi istediğiniz iş, mesele böylece halledildi. 42. Ayet Onlardan kurtulacağını anladığı kimseye dedi ki, Efendinin yanında benden söz et, suçsuz olduğumu söyle. Ama şeytan efendisini anmayı ona unutturdu da bu yüzden Yusuf, birkaç yıl daha zindanda kaldı. Hazreti Yusuf, zindandan kurtulması için Allah'a yalvarsaydı, araya şeytan girmeyecek ve daha önce kurtulacaktı. Oysa, efendiden yardım istemekle, hepsi yedi yıl daha uzadı ve toplam on iki yıl zindanda kaldı. Kırk üçüncü ayet Bir gün Mısır'da, hükümdar, Ben rüyamda yedi semiz ineği, yedi zayıf ineğin yediğini, ve yedi yeşil başak ile kuru olan yedi başak görüyorum. Ey ileri gelen tabirciler! Eğer siz rüya tabir ediyorsanız, benim rüyamı açıklayın, dedi. 44. Ayet Ünlü tabirciler dediler ki, Bunlar bir takım karışık rüya veya hayallerdir. Biz böyle rüyaların yorumunu bilmeyiz. 45. Ayet Zindandaki o iki kişiden kurtulanı,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 Söz kadının olarak ben onun yani Yusuf'un yokluğunda kendisine ihanet etmedim. Nefsimi de temize çıkarmıyorum şeklinde de mana verilmiştir.''